Her balina sandalında drag denilen acayip bir aygıt vardır. Bunu ilk bulanlar mantakıtlı kızıl derililerdir. Birbirine sıkı sıkı eklenmiş, aynı boyda kalın tahtadan iki dörtgenden yapılır bu aygıt. İki tahtanın damarları birbirine ters yönden yapıştırılmıştır. Ortasına çok uzun bir halat bağlanır. Halatın öbür ucunda bir ilmik vardır ve bu ilmik çarçabuk bir zıpkına düğümlenebilir. Bu aygıt paniğe kapılmış balinaları avlamak için kullanılır en çok. Çünkü o sırada çevrenizdeki bunca balinayı hep birden avlayamazsınız. Fırsat bu fırsattır diye öldürebildiğiniz kadarını öldüreceksiniz. Bir anda hepsini öldüremeyeceğinize göre de birkaçını birden zıpkınlayıp bırakarak sonradan vakit bulunca öldürürsünüz. İşte drak bu durumlarda kullanılır. Bizim sandalımızda üç tane vardı bunlardan. Birincisiyle ikincisini başarıyla kullandık. Sürükledikleri koca drakların yanlamasına baskısıyla kösteklenen yaralı balinaların yalpalıya yalpalıya kaçtıklarını gördük. Ayaklarına zincirli gülleler takılı kürek mahkumlarına benziyorlardı. Ama üçüncüsünü atarken koca tahta parçası denize düşmezden önce kürekçilerden birinin oturduğu yere takıldı. Bir saniye içinde kalası koparıp götürdü. Altı boşalan kürekçi sandalın dibine düştü. Her iki yandan açılan deliklerden su almaya başladık ama don ve gömleklerimizle delikleri tıkayı verdik hemen. Sürünün içine daldıkça balinamızın hızı azalmamış olsaydı bu draklı zıpkınları kolay kolay atmazdık. Ama kaynaşmanın çevresinden uzaklaşmamızla korkunç kargaşalık da diniyordu. Sonunda zıpkınımız balinanın sırtından çıkınca canavar bir yana kayıp gözden yok oldu. İşte o zaman hızı kesilen sandalımız iki balinanın arasından geçerek sürünün tam ortasına düştü. Sanki dağlardan akan bir sel bizi vadideki durgun bir göle kaydırı vermişti. Sürünün çevresindeki balinaların yükselttiği hırçın dalgaların gürlemeleri duyuluyor ama dalgalar gelemiyorlardı buraya. Bu orta yerde deniz süt limandı. Balinaların keyifli oldukları sırada çıkardıkları o ince yağ tabakası suları bir ipek gibi pürüzsüz bir hale sokmuştu. Hani tüm tayfunların tam ortasında büyülü bir durgunluk vardır derler. İşte oraya kavuşmuştuk biz de. Uzaklarda dış halkaların kargaşası görülüyordu hala. 8 on balinalık küçük sürüler yan yana koşulu cambazhane atları gibi hızla dönüp duruyordu çevremizde. Öylesine omuz omuza vermişlerdi ki bir dev cambaz ortalarındaki balinaların sırtına binip istediği gibi dolaşabilirdi. Sürünün tam ortasını saran duraklamış balinaların kalabalığı yüzünden kaçabilmemizin yolu yoktu şimdilik. Bizi kuşatan bu canlı duvarda bir gedik açılmasını beklemek zorundaydık. Sanki bu duvar sırf bizi iyice hapsetmek için bir aralık yarılmıştı. Dönen dış halkalarla her halkadaki sürüler arasında bir hayli açıklık olduğu için bu balina kalabalığı en azından iki ya da üç dönümlük bir alana yayılıyordu herhalde. Böyle bir durumda aldanmış da olabilirdik ama küçük sandalımızdan bakınca balina püskürtülerinin ta ufuklara dek uzandığını sanıyorduk. Sözünü ettiğim dişiler ve yavrular her bir yanı kaplı otlaklara bırakılmış gibiydiler. Sürü öyle genişti ki niçin durakladığını fark etmemişti onlar. Belki de bu küçük balinalar, genç ve toy her bakımdan saf ve görgüsüz oldukları için bizim kımıldamayan sandalımıza o gölün kıyılarından konukluğa geliyorlardı. Bu balinalar ya görülmedik bir gözüpeklik ve güven içindeydiler ya da korkudan büyülenmişlerdi. Şaşırıp kalmıştık bu hallerine. Ev köpekleri gibi koklaya koklaya yanı başımıza geliyor, sandalımıza sürtünüyorlardı. Sanki bir büyü yapılmış da bu yabanıl yaratıklar birdenbire evcilleşmişlerdi. Kuekuek elini uzatıp alınlarını okşuyordu. Starbuck mızrağıyla sırtlarını kaşıyordu. Ama ne olur ne olmaz diye şimdilik mızrak atmaya kalkmıyordu. Sandaldan eğilip bakınca suyun yüzündeki bu acayip dünya altında daha da acayip bir başka dünya ile karşılaştık. Derin su kubbelerine asılmış gibi duran, yavrularını emziren analar, doğurdu doğuracak koskoca gebe balinalar vardı orada. Bu göl dediğim yerde, suların içi ta derinlere kadar pırıl pırıl görünüyordu. İnsan yavruları meme emerken, gözlerini uslu uslu başka bir yere diker baka kalırlar. İki ayrı yaşamı aynı anda yaşıyormuşçasına bir yandan bedenleri beslenirken bir yandan da ruhları bir başka dünyanın keyfini sürüyordur sanki. Balina yavruları da bu bebekler gibi. Görmeden bakıyorlardı bize doğru. Dünyaya yeni açılan gözleriyle bir tutam yosundan farksızdık biz belki de. Yanı başlarında yüzen anaları da hiç yadırgamadan sanki bize bakıyorlardı kimi acayip hareketlerinden daha bir günlük bile olmadığı anlaşılan ama yine de altı ayak ve 14 ayak boyundan aşağı kalmayan minnacık bir yavru, ana rahmindeki rahatsız durumdan daha yeni kurtulmuş olduğu halde oynaşıp duruyordu. Doğmamış balina, anasının karnında kafası kuyruğuna doğru eğilmiş bir tatar yayı gibi fırlamaya hazır durur. Bu küçücük balinanın ince yan solungaçları ve kuyruk kanatları dünyamıza yeni gelen bir bebeğin kulakları gibi buruş buruş ve kırışıktır henüz. Yana eğilip suya bakan kuyek, halat, halat diye bağırdı. Yakalanmış, yakalanmış, kim attı bu halatı? Kim vurdu bu balinayı? Bir değil iki balina, biri büyük, biri küçük. Ne oluyorsun ahbap dedi Starbuck. Kuyek, kuyek derinleri gösterdi. Sen bak burada, sen bak. Zıpkınlanan balina denizin ta derinlerinde daldı mı peşi sıra yüzlerce kulaç halat çeker. Sonra yine denizin yüzüne doğru çıkınca gevşeyen halat halka halka kıvrım kıvrım yükselir sularda. Buna benzer bir şey gördü sular bak. Bayan deniz canavarını hala yavrusunun göbeğine bağlayan upuzun göbek bağı halka halka kıvrılıyordu suların içinde. Balina avında sık sık olur bu. Göbek bağının anaya bağlı olan ucu koptuktan sonra doğuştan gelen bu halat kenevir halata dolanıp yavruyu yakalayıverir. Böylece bu büyülü gölde denizin en gizli sırlarından birkaçı serilmiş oluyordu önümüze. Böylece dört bir yanlarını saran korkular, kargaşalıklar ortasındaki bu gizemli yaratıklar rahat rahat ve hiç çekinmeden kendi işlerine bakıyorlardı. Belaların arasında barışın keyiflerine ve eğlencelerine vermişlerdi kendilerini. Ben de tıpkı böyleyim. Varlığımın kasırgalı Atlantik okyanusunun göbeğinde ben de sessiz bir rahatlık içindeyim her zaman. Çevremde tükenmez bir acının kasvetli yıldızları dönüp dururken içimin ta derinlerinde sonsuz bir sevincin tatlı sularında yüzerim ben de. Biz böyle büyülenip kalmışken öteki sandalların çılgınca uğraşmalarını görüyorduk arada bir. Onlar hala sürünün kıyılarındaki balinalara ya draklı zıpkınlar atıyorlar ya da rahat rahat çalışabilecekleri ve gereğince kaçabilecekleri birinci halka içindeki deniz canavarlarıyla savaşıyorlardı. Zıpkınların kudurtuğu balinaların zaman zaman kör bir öfkeyle halkadan halkaya saldırışı korkunçtu ama sonunda gördüğümüz sahne yanında bu da hiç kalırdı. Zıpkınlanan balina ayrıca güçlü ve çevik olunca koskocaman kuyruğunun kasını keserek ya da sakatlayarak onu neredeyse yüzemez hale getirmek adettir. Bu iş kısa saplı keskin bir kürekle yapılır. Ve bu kürek geri çekilebilmek için bir ipe bağlanır. Sonradan öğrendiğimize göre kuyruğundan bu kürekle yarım yamalak yaralanan bir balina zıpkın halatının yarısını da peşinden alıp götürerek birdenbire sandaldan uzaklaşmıştı. Yarasının korkunç acıları içinde olan bu balina şimdi dönen halkalar arasında geçtiği yere korkus alarak Saratoga savaşında atı üstünde tek başına kalıp hiç yılmayan Arnold gibi dört bir yana saldırıyordu. Bu yaralı balinanın çektiği acıyı görmek başlı başına korkunç bir şeydi. Ama sürüye saldığı dehşetin başka bir nedeni de vardı ki biz onu uzaktan fark edememiştik ilk önce. Sonra baktık ki avın beklenmedik cilvelerinden biri olarak balina peşinde sürüklediği zıpkın halatına takılmıştı. Bu da yetmiyormuş gibi kaçarken bedenine saplı kalan keskin kürekte kuyruğundaki zıpkın halatına iyice dolanmıştı. Böylece acıdan deliye dönen deniz canavarı sağa sola saldırırken kuyruğuyla suları dövdükçe keskin küreği çevresinde savruyor, kendi arkadaşlarını yaralıyor ve öldürüyordu. Bu belalı silah korkudan duraklayan sürüyü sanki harekete geçirdi. İlkin bizim gölün kıyısındaki balinalar uzaktan gelen ölü dalgalarla sarsılmış gibi birbirlerine sokulmaya, itişip kakışmaya başladılar. Sonra tüm göl yavaş yavaş kabardı, dalgalandı. Suların altındaki gelin odaları, çocuk yuvaları yok oldu. Balinalar gittikçe daralan halkalar içinde yüzerek hep bir arada merkeze doğru sokuldukça sokuldular. Evet, bu uzun durgunluk süresi bitiyordu artık. Çok geçmeden perde perde yükselen boğuk bir uğultu duydu. İlk baharda Hudson Nehri'nin çözülen yığın yığın buzları gibi balina ordusunun tümü birbirini ite kaka ortadaki göl dediğimiz yere saldırdı. Hepsi oraya yığılıp bir dağ olacaklardı sanki. Starbuck'la kuye kuye hemen yer değiştirdiler. İkinci kaptan sandalın kıçına geçti. Starbuck dümeni yakalayarak boğuk bir sesle küreklere küreklere diye soludu. Şimdi asılın küreklere canınızı dişinize takın. Aman tanrım dayanın çocuklar, hey koyek koyek it şunu, şuradaki balinayı şişle onu vur, ayağa kalk, ayağa kalk, ayakta dur, asılın çocuklar, çekin çocuklar aldırmayın sırtlarına, kaşıyıp geçin şunların sırtlarını. Sandal iki kocaman kara gövdenin arasındaki daracık bir boğazla sıkışıp kalmıştı neredeyse ama umutsuz bir çabayla bu Çanakkale boğazından bir yolunu bulup kurtulmaya çalışıyorduk. Birkaç kez canımızı zor kurtardıktan sonra eskiden dış halkalardan biri olan sulara kayabildik. Ama şimdi orası da gelişi güzel ortaya doğru saldıran balinalarla doluydu. Kuekuek'in şapkasına kıyarak bu beladan ucuz kurtulduk. Kuekuek kaçan balinaları şişlemek için sandalın başında dururken birdenbire yanı başında havaya kalkıp inen iki kocaman kuyruk kanadının rüzgarıyla şapkasını yitirmişti. Koca sürünün bu karma karışık kaynaşması çok geçmeden düzenli bir devinime dönüştü. Balinalar birbirlerine iyice sokulup sıkışık bir bütün kurar kurmaz artan bir hızla kaçmaya koyuldular. Arkalarına düşmek boşuna olurdu artık. Ama sandallar zıpkınlanıp yolda kalan balinaları toplayabilmek için sürünün dümen sularında kaldılar yine de. Flask'in öldürüp püskürtme deliğine flama taktığı balinayı da yedeğe aldık. Her sandalda böyle sırıklara takılı iki üç filama vardır. Bunları ölü balinaların yüzen gövdelerine saplarlar. Hem denizde yerleri kolayca bulunsun hem de başka bir geminin sandalları gelince bu balinaların sahipleri belli olsun diye. Bu serüvenin sonucu balıkçıların akıllıca bir atasözünü haklı çıkardı. Balina nedenle çok olursa o kadar azalınır. Zıpkınlanan balinalardan yalnız bir teki yakalandı geriye kalanları şimdilik elimizden kurtuldu şimdilik diyorum çünkü sonradan göreceğiniz gibi pekıottan başka bir gemi topladı ötekileri. bundan önceki bölümde büyük bir isperme çet balinası topluluğu ya da sürüsü üstüne bilgi vermiş bu geniş toplanmaların ne gibi nedenleri olabileceğini de söylemiştik zaman zaman bu büyük topluluklara rastlamakla beraber her birinde 20 ile 50 balina arasında bulunan küçük sürüler de sık sık görülür Böylelerini okul diyorlar. Genel olarak bunlar iki çeşittir. Birinde hemen hepsi dişidir. Ötekinde ise boğa denilen genç ve gürbüz erkek balinalar bulunur.